1. Bölüm Özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren halk savunma güçlerine itap olunur. Toplumsal gerçeklik ve birey Birey olarak tek başına ağır tecrit koşullarında bir mahkumiyeti yaşarken, diğer yandan hukuksal savunmaya devam ediyorum. 6. yıldayım. Tarihte bu denli uzun süren başka bir ağır siyasi davaya örnek bulmak kolay değildir. Daha ne kadar süreceği de belli değildir. Ama davaya da ısrarla bireysel başvuraya dayalı olduğu toplumsal ve siyasal etkenlere yer verilmeyeceği bir kural olarak işletilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yaklaşımı açık ki büyük eksiklik içermekte ve beraberinde adil olmayan bir yargılanmaya imkan sunmaktadır. Davam, özenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapsamına alınırken, ...tüm siyasi ve toplumsal yanları adeta dışlandı. Açık ki bu yaklaşım... ...gerçeğin önemli bir yanını gizleme gereği duyuyordu. Bireyi toplumdan koparıp... ...haklar sahibi kılıyorum... ...yargılamasını da bu temelde yapıyorum demek... ...açağa kavuşturulması gereken en temel konudur. Bu yaklaşım Avrupa uygarlığının özünü teşkil etmektedir. Neredeyse birinci savunmamın tamamını... ...bu gerçekliği açığa çıkarmaya adadım. Tekrar etmeyeceğim... Fakat kısaca bir özetlemeyi yine de gerekli kılmaktadır. Toplumsallık, insan türünün varlık koşuludur. Kendinden önceki primat, insana en yakın familia, türünden kopup insallaşması, toplumsallaşma düzeyiyle at başı gittiği sosyal bilimin en yakın bir gerçeğidir. Yalnız birey ve toplum halindeki yaşam birbirinden ne kadar soyutlanırsa soyutlansın, teorik olarak ispatlanamaz bir olgudur. Yalnız birey yoktur. Toplumu yıkılmış birey olabilir ama en azından bu birey bile yıkılmış toplumun anılarıyla birlikte ayaktadır. O anılarla yeni toplumsallaşması da anlıktır. İnsan türünün güç kazanması tamamen toplumsal düzeyyle kurduğu ilişkiye bağlıdır. Bireyi zayıf kılmanın, körleştirmenin en vahşi tarzı ona dayatılan yalnızlık düzeyidir. Yaşadığı tecrittir Sürüler halindeki köleler Köylü serpler Şehirli işçiler yine bir toplumdurlar Zaman zaman isyan ederek Kendilerini hatırlarlar Diğer yandan Yalnızlık en yaman öğreticidir Tarihte tüm ünlü bilge Ve peygamberlerin İnziva süreci de bu gerçeği yansıtır Bireysellik son derece Çelişkili bir kavramdır Diğer bir yüzü toplum aleyhine adeta zincirinden boşalmışçasına serbest kılınmasıdır. Toplumun zora dayanmayan kurallı yaşamına ahlak diyoruz. Bireysellik bu ahlakı zorlar. Daha doğrusu Avrupa uygarlığındaki bireycilik ahlakın zayıf kılınmasıyla birlikte gelişir. Doğu uygarlığında toplumun başatlığı esas iken Batı uygarlığında başat olan bireydir. Bireyin bu tanımından iki farklı sonuç çıkar. Hakim sömürücü birey imparatorluk katına yükselirken, sömürlen mahkum birey en derin köleliği yaşar. Kapitalist sistemin tüm toplum düzeyinde yaydığı genelleşmiş, derinleşmiş köleliğinden 20. yüzyılın başlı yüzünün çıkması tesadüf değildir. Temel moral değerlerini yitirmiş bu kadar yaygın efendili bir düzenin Kar kazanç hırsından ötürü Yapamayacağı çılgınlık yoktur Yaşadığım yalnızlık Mahkumiyet ve tecrit sisteminin Bu genel yapısıyla bağlantılıdır Toplum, halk Kendisi olmaktan çıkarılmışsa Bunun anlamı En zayıf kılınmış bir yalnızlığın Henüz doğarken mahkumsun Kendin olmaktan çıktığın oranda Başka bir toplumla bütünleşirsin Ama o zaman da Artık kendin değilsin Ya müthiş yalnızlık ...ya da başka gerçekliğe teslim olmak. Kürt kapanı da dediğim müthiş ikilem buydu. Adeta ölümden ölüm beğen. Günümüzde farklılık ve ötekinin paylaşımı çok tartışılıyor. Gönüllü, oldukça toplumsal, zenginliğin farklılıkları yaratmanın... ...ötekiyle paylaşmakla gelişeceği doğru bir yaklaşımdır. Fakat sistemin planlı tek tipleştirme homojenleştirme politikası farklıdır. Bu etnik temizliktir, soykırımdır, asimilasyondur. Kendinden olmaktan çıkmadır. Kürt olgusunda yoğun yaşanan politikanın bu türüdür. Bunun kaynağı da 19. ve 20. yüzyılın bio iktidarı, ırkçılığı ve faşizmidir. Her tür total iktidar anlayışlarıdır. ...güçlü ulus ve ırk yaratmayı amaçlarken... ...sonuç saldırganlık ve savaş olmaktadır. Şüphesiz bunun kökeni... ...hiyerarşik toplumun ilk kuruluş dönemine kadar gitmektedir. Ama sistemli ve yaygın bir devlet politikası olması... ...20. yüzyıla özgüdür. İki büyük dünya savaşı, çok sayıda bölgesel ve yerel savaşlar... ...ancak batı uygarlığını, özellikle Avrupa Birliği normları denilen... İlkeler üzerinde olmazsa olmaz bir birliğe zorladı Avrupa'nın günümüzde yaşadığı bir nevi insanlığa karşı öz eleştiridir Zincirlerinden kopmuş bireyin Moral değerlerini zıtlı olarak gelişen bir devlet iktidarının Yapamayacağı kötülük yoktur Hele arkasında sermaye birikiminin kar hırsı yaptıktan sonra Bu koşullar altında yargılanmam Altındaki komplo bir yana bırakılsa bile iddiasını yitirmiş bir toplumu talepli kılmaktan ötürü güç ve kar hırsına kapılmış sisteme karşı köklü bir eylem olduğundan ötürü en ağır bir cezayı gerekli kılmaktadır. Bu dayatılıyor. Nerede toplumum, nerede kültürüm, nerede ana dilim, özgürlüğüm der demez bu isyan, bölücülük, vatana ihanet oluyor. Osmanlı uygarlığında bu tür bir suç yoktu. Genelde Türk kavim sisteminde de bu tür bir suç yoktur. Bu suç Avrupa uygarlığının biyo iktidar, ırkçılık, faşizm ve diğer total iktidar rejimlerinin bir icadı olup Türk devlet sistemine de 20. yüzyılda ihraç edilmiştir. Bundan dünyanın her tarafı da gereken nasibini almıştır. Eğer bir suçum varsa iktidar ve savaş kültüründen benim de bu mikrobu biraz kapmamdır. Özgürlük için devlet iktidarı ve bunun içinde savaş adeta müminler için bir Kur'an emri gibi anlaşılınca bu oyuna dahil olacaktım. Hemen hemen tüm ezilenler adına yola çıkanların kurtulamadıkları bir hastalıktır bu. Bu temelde sadece hakim sisteme karşı değil, adına her şeyimi ortaya koyduğum özgürlük mücadelesine karşı da suçluyum. Bunun öz eleştirisini sadece teoride değil, Yalnızlığımın soylu pratiğinde de sonuna kadar götüreceğim Fakat ya bir toplumu halkı kendisi olmaktan zorla ve hileyle çıkarma suçunu sistem nasıl ödeyecek Yargılama adil olacaksa tarafların iddiaları dengeli dinlenmeli ve ona göre bir karara gidilmelidir Bilimle bağını yitirmiş bir yargı asla adil olamaz Açık ki toplumsal bilim başvuracağım temel silahım olacaktır da aydınlandığım oranda doğru yolda yürümek onurlu insan olmanın bir gereğidir. Topluma bu denli hükmeden bir sistemin doğaya karşı getirdiği yıkım asla göz ardı edilemez. Ekolojik ve feminist bir yaklaşım kaybedilen doğal toplumsal yaşamda bizi tanıştıracak güce sahiptir. Halkların politik seçeneği olan demokrasiyi doğru tanımlayıp çözüm gücünü ortaya koymak en yakıcı konuların başına gelmektedir. Küreselleşmenin yeni dalgası, tam bir fetişizm haline getirdiği metaların serbest piyasasını tek seçenek olarak allayıp pullayarak sunarken, aslında en eski hırsızı, gaspçıyı sunduğunu bilerek ekolojik ve demokratik seçeneğimizi daha da açımlayıp yeni yaşam bayrağımız olarak dalgalandıracağız. Böylece tarihte özgürlük ve eşitlik ideallerini daha güncel ve yaşanır kılarken, bu uğurda atılmış tek bir adımın boşa gitmediğini, Kanıtlamış olacağız. Nasıl ki doğada var olan bir şey hiç yok olmazsa, toplum için var olmuş bir değer de yok olup gitmez. Savunmada toplumsal gerçekliğe tekrar yaklaşmam, sağlanan felsefi derinlikle bağlantılıdır. Sosyal bilim olarak felsefe, tıpkı doğuş sürecindeki gibi bir rolü günümüzde de oynamak durumundadır. İktidarlaşmış bilime karşı felsefeye dönüş, özgür toplumun çıkış ilkesidir. Felsefeye dayanmayan bir demokrasinin kolayca yozlaşacağı ve demagogların elinde halkları yönetmenin en soysuz bir aracı olacağı tarihte ve günümüzde sayısız örnekleriyle kendini göstermiştir. Bunu önlemenin yolu bir yanı etik, bir yanı bilim olan ve ayrılmaz bir bütün olan gelenekle politik mücadeleyi yürütmektir. Sistemin krizinden bu sorumlulukla daha özgür ve eşitliğe dayalı bir yaşam yürüyüşünü onun dünyasını yaratabiliriz.